Muhterem Efendim, Kul-Allah münasebeti nasıl olmalı, insanın ibadetlerinin karşılığında bir beklentiye girmesi doğru mudur? Hiç kimsenin Allah'tan bir şey alma hakkı yoktur. Kutsatta 24. Sözde dediği gibi, yani Allah'a karşı kulluk yapıyoruz, neticede bir şey elde etmek için değil. Ubudiyet netice nimet nimeti sabıkadır, bu kadime-i nimeti laika değil. 5-6 kelimeyle bir cümle için ifade ediyor. Ve sonra da açıyorum bunu. Yani biz mükafatımızı almışız. Alacağım şeyi almışız. Ne mükafat? Yani iki sıradan sürpriz şeyler almışız ve açıyorum diyor. Mesela Adem'de kalmamışız. varlığa yanmışız. Camit kalmamışız. Ne canlı olmuşuz. Canlı olmakla kalmamış insan olmuşuz. İnsan olmakla kalmamış müslüman olmuşuz.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 Evvela insanın saygısı Allah'a karşı, edebi, terbiyesi onu gerektirir ki ister Cenab-ı Hakk'a karşı ubudiyetinde, ister mülazalarında, ister ellerini açıp içini ona dökmesinde, yıkarışlarında ondan beklentisi olan bir insan gibi davranmamalı. Şimdi bu temelde ihlasın gereği, Allah'a karşı sağlam mergutiyetin gereği. Fakat yanlış anlamamak lazım. Şu demek değil yani.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 Keramet türünden şeylerse Hatta Üstad Hazretler O zevki ruhaniye civaz veriyor Diyor ki İman-ı Bilah, muhabbetullah Zevki ruhani diyor Ve bütün tasavvufçularda Aslında bu zevki ruhaniye giden yolu Açık tutuyorlar Açık olması gerektiği üzerinde Duruyorlar Yani insan kendi içinde Bütün nimetlerin üstünde Dünyanın binlercesine mesutane Hayatı ona mukabil gelmeyen bir Allah'la münasebet zevki ruhanisi duymak isterler. Fakat ben kimim ki? Fakat işte bu kimim ki diyen adam diyor ki, bana göre bence, evet, imanı billaha evet, marifetullah evet, fakat bence kulluk zevki ruhaniye bile bağlanmamalı. Yani bütün hayatımı öyle bir şeye maruz bırakmasın, kabz içinde yaşamaya beni mahkum etse,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 Ben istemiyordum. Verdi Fevkarader. Allah Allah. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfüli nedendir? Ben de anlamadım ama veriyor bazen. İhtimal ki ele aleme ülufe dağıtırken yaramaz. Al bunu da sen. Bunların içinde oturup kalkan bahtsız olamaz ya. Haydi sen de tatip ettin filan. Belki aklımız başımıza gelsin diye yani. Bu kadar kaçkınlara, serserilere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 bu bir mekafet, o bir muhabbet gerektiriyorsa ondan başka her şeye kapanma yani subhatı veçhe masar olmuş gibi artık başka hiçbir şeyi görmüyor hatta esma ve sıfatı bile görmüyor öyle sadece İki yeki kahiyi, yeki kani, yeki joyi, yeki biri, yeki da bu ver ve'l bu ve'l mahbub, vel diyor caminin sözüne bir yönüyle mütemmim olarak sermesti